Ee, şimdi Murat Arkan kardeşimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eee kardeş tercihi insansını bölümü, e, da söyran tamamladı. Ve e, daha sonra Sağlık Üniversitesi Pediatri Tıbbı'nda stajını yaptı. Ve e, doktor tezini Marmara <Gülüyor> <daha sonra da, Gülüyor> Tıp Üniversitesi'nde de eee doktora araştırmasını yürüttü. Ve e, şu anda insan hastalıkları ters bölümünde öğretim olarak görev yapmakta çalışma anlamda özellikle çağda politik tercihlerin çeşitli konuları zaten yayılıyor. Vatabeyler'in e, karşılık ve e, Kornelis-Pastoriadis üzere politik e, tercihlerin çok çeşitli konularını e, ele almışsa ve e, geçim yayınlarından, yayınlarından inanan, şimdilik de birlikte şimdilik de karşı politik tercihlerinden karşılık ve düşüncesi daha beymandı ve uluslararası felsefe da vermenin özelliğini Aynı zamanda Hemenin başında takdettiğiniz, dağdaki e, mesaj satınında ilk örgü kendisi Bugün bize genel e, mutlaka yasam parabolu olarak kapı başlıklı bir sonuçlar yapacak. Öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani Sayın Cekan hocamıza, Anadolu Bilalı başkanımıza, değerli diğer hocalarına, meslektaşlarına, öğrencileri teşekkür ederim. Ee, Hepinize hoş geldiniz tekrar. Ben burada e, 8.sini yaptığımız İstanbul felsebe konuştuklarında e, diğer hoca olmaktan dolayı çok mutluyum. Hem de Melih Hoca'nın ağır ağızlığına karşı meklini göndermiş olması da onun e, ona ayrıca teşekkür ederim. Evet, olup disiplini gösteriyor tekrar. Hoca çok hasta olup olurken de çalışmayı bırakmıyor. Şimdi biz Cengiz Hoca'nın verisiyle bu yaptığımız İPK konuşmalarına bir üst başlık başlıyor. Mesela geçen sefer İPK 7'de Savaş ve Karasepe başlığı vardı Bu sefer bir yaptı Karasepe ve altında da daha spesifik bir özel başlıkla gidiyoruz. Bu tamamen Cengiz Hoca'nın yönlendirmesiyle oldu. Böyle sanki daha oldu kanısındayım. Umarım hocam Tarih ve Karasepe'yi ama hocam siz yaptığınızda şimdi burada bir işbirliği de var. Umarım tarihte ve felsefeyle ileriki seferde yaparız diye düşünüyorum. Şimdi ben bugün başlarken öncelikle bazı beklentileri sanki yok etmem gerekiyor diye düşündüm. Çünkü edebiyat ve felsefe deyince bu bağlantı üzerinden çalışırken çağdaş felsefenin felsefe yapma pratikleri edebiyat ve felsefe içinden bize bir genel olarak bahsetme imkanı tanımıyor. Yani bir şekilde felsefe şudur, edebiyat şudur, işte bilimler arasındaki bağlantı da şudur şeklinde çok fazla konuşma duyduk son zamanlarda ama çağdaş felsefenin felsefe pratikleri bu tarz bir genelleyici konuşma yapmayı artık izin vermiyor. Hatta bir Onurcu'yla e, başlarsam istiyorum. Ayhan'ın felsefe felsefesinin macerası kitabında bahsettiği gibi artık çağdaş felsefe dediğim şey zaten edebiyatla felsefe arasında yepyeni bir ilişkinin icadı üzerine kurulur. Yani böyle bakıldığında şunu söylüyor batıyor. Tüm közoklar kendisini has bir sürü bulmaya çalışmış yeni bir yazı icat etmeye çalışmışlardır. Hatta yazar olmak istemişlerdir. Bunu da şu şekilde, şu kavramla da batı değerlendiriyor bize. Kavramla yaşam arasında yaratılmak istenen yetyeni bir ilişkinin e, baştan bir edebiyatla felsefe arasında yani kavramla yaşam arasında yekleyin bir ilişki modeli kurmak galisi. Ve bunu da e, böyle baktığımızda e, çağdaş felsefe pratikler açısından e, edebiyatın belirli teknik çözümlemeleri indirgenerek e, tüketilmesi, belirli metnilerin tüketilmesi üzerinde tam dersine metni tüketilemezliği fikri üzerinden giderek bir edebiyat ve felsefe ilişkisinden bahsedeceğim yani bir metin, örneğin tampların metni, getiremez bir metin olarak çıkar. Zaten özellikle tampların örneğini kastıyla seçtim. Hiçbir zaman tükenmeyecek bir metin olarak karşımızda duruyor. Şimdi ben de, Badiou bunu tabii Fransız felsecesinin son 50 yıllar geliyor ama bu aslında tavır genel olarak Weimar dönemi filozoflarında işte, özellikle Adorno, Benjamin, Rappel gibi isimlerde çok daha, hani Fransız felsecesinden çok daha önce ortaya çıkmıştır tavır olduğunuz ee, Benim göte'nin gönül yapımlıkları makalesinde belirttiği gibi şunu söylüyor. Gerçek bir estetik eleştiri metni şeysel içeriğe indirgemeden hakikat içeriğini aramaya inanmıyormuş. Yani biz metni, tabii ki şeysel bir takım maddi içerikler üzerine odaklanabiliriz, Ama aynı zamanda gerçek bir yapıt, gerçek bir metin, etkilemez olarak gerçek bir metin, hakikat içeriği taşımaktır ve bu ilişki bir seferliğine kurulun ortaya çıkarılacak, sonradan tüketilecek bir ilişki değildir. O zaman e, benim edebi yapıtla felsefi araştırmanın farkına tam da bu estetik eleştirinin bu zorlu çabasını hareketle kurmaya gayret etmekte. O zaman biz burada yani edebiyat ve felsefi üzerine güzel özlü sözler söylemeyeceğiz. Tam tersine e, somut bir... E, yapıt okuması üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Sağda zaten Çağdaş Karşısı pratikleri bu genelde iki ifallerdense daha çok yapıt ekseninde okumayı bize cesaretlendiriyor. O zaman Benjamin'den bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Ya da Göte'nin Gönül Yakınlıkları romanı üzerine yazdığım yazıyla. Böylece eleştirmen diyor Benjamin, genel malevin içindeki geçmişi ağır gövdesine ve direnilenmekte olan mutlaka fikirlerini yapmaya devam eden hakikati araştırır. Yani her seferinde metin de eleştirme açısından canlı ve hakikat içeriği bazıları bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. O zaman yaptığımız şey sanat yapıtını ya da edebiyat yapıtını felsefenin karşısına rakip çıkarmak değil ya da hakikat araştırmasını felsefeye rakip olarak kullanmak değil. Tam tersine yapıtla e, felsefi soruşturma arasındaki ilgiyi belirli bir eleştiri tarzı üzerinden, özellikle belirli bir hakikat algısı üzerinden yeniden kılmak. Ki şunu söylüyor ben yavrum, Tekrar, anlatıyorum, Her hakiki sanat yapımında sorunun idari bir bölümüşü. Eder. Yani herkes e, o yapıttaki hakikat içeriğiyle e, bir görünüş olarak ortaya dönüyor. Yani farklı farklı görünüşlerle ortaya çıkanmak mümkünmüştür. Ve e, ya bu tabliden Adorno'nun Negatif Yeliklik kitabında ortaya koyduğu ve çok beğenmeyici olduğunu düşündüğüm bir tarzıyla desteklemek istiyorum. şu söylüyor, Adorno artık metafizik eleştirisi yaparken bu kitabında bütün arayışını, bütünlük arayışını, felsefenin e, bırakmadığını, hakikat arayışını bırakmadığını ancak bütünün bütün olarak kavramaz olduğu ve tam tersine bu bütünün ancak yapıtın kendisinin bütününde bir en farklı en küçük nüvesinde kavranabileceğini ortaya koyuyor. Ya yani bir nevi kavramın tümelliği, kavramın tümelleştirilemediği ve farkı ve istisnai bünyesinde kavrayabilir durumda ya da kavramaz olduğuna dair bilinci taşımak zorunda olduğunu düşünüyor. O zaman Hedirya geliştirisinin yapıtta aradığı felsefenin kavramda kavramsal olarak dolayınlamamış olanların var oluşunu ve unutuğu bir sefalet çağında kavramın büyüsünün bozulması için fark edilmesi. Yani bizim yapıp aradığımız şey budur. Bu, bu anlamda kavramın büyüsünün bozulduğu çağda, beberden e, e, o kavram biraz değiştirerek şunu söylemek lazım. Bugün kapı metaforu altında ki şu soruyu da sorarak edebiyatta metafor mümkün müdür? Çünkü e, kapının e, metafor edebiyatta en onu ümitsizliği sevgilen şeylerden biri metafor olduğunu söyler Kafka ve yani metaforları hem sevdiğini hem de çok ümitsiz bıraktığını söyler. Edebiyat edebiyatta metafor mümkün müdür sorusunu da sorarak e, bizim bu dar kapıdaki Mesih ve ve Politik Felsesi kitabındaki e, özellikle kapı kavrama etrafına odaklanarak Kafka ve Değiyem ben <Gülüşmeler> ilişkisine girmek istiyorum. burada arada kitaptaki yazarların ile aynı kürsüz olmaktan dolayı da çok sevinçliyim onu da söylemek istiyorlar. Şimdi e, şüphesiz benyeni ve kafkayı yan yana getirmek zorlu diyorlar. uğraş. Yani e, kantı yan yana getirmekten daha e, zorlu bir işi var. Çünkü bir yandan e, bakıldığında bu e, bir tanesi e, bir tensefe göçenti, diğeri e, bir edebiyatçı. Bu ikisini yan yana getirmek zaten e, zorlu bir uğraşı taşıyor. Şimdi kafka deyince, kafkanın Benjamin'in e, yapıtlarındaki ilgisini tanımak, Benjamin'in özellikle de e, diğer yazdığı diğer üzerine yazdığı ilgilençilerle farklı biraz daha e, belirgin ölçüde kaçırmamız gereken bir şey. Işte, örneğin Götev üzerinde, kurusu üzerine yazdıklarından daha farklı bir anlam var benim iddama göre. E, neredeyse çünkü Kafka deyince bütün onun yapıtlarının içine sızmış bir e, yazardan bahsediyoruz. Şimdi Kafka'nın dünyası oldukça zor bir dünya. Şunu kısaca hatırlatmam gerekiyor Kafka, Frak'ta. Ee, ve Frak'ta, e, Katolik Frak'ta. Yani onu söyleyeyim. Katolik Frak'ta ve Almanca konuşmayan Frak'ta bir, bir Eudit Dostu içinde yaşıyor ama Almanca yazıyor. Yani beni Almanlar tarafından da yabancı görüyor ama Alman diline sürgün edilmiş bir yazar. Ama diğer taraftan içinde yaşadığı Çek ve Katolik Prakta'da bir nevi onların da yabancısı. Bir nevi Almanca yazma, yani yazmamanın imkansızlığı. Kafka şöyle diyor. Yazmamanın imkansızlığı, Almanca yazmanın imkansızlığı ve başka türlü yazmanın da imkansızlığı. Yani bir nevi Kafka'nın o zorlu dünyasını bu sözlerle anlamaya başlayabiliriz belki. Çünkü bakıldığında Kafka artık tamamen yabancı ve sürgün olma üzerinden bir yazı pratiği geliştiriyor ve sanırım bu pratik aynı zamanda Kenyanin ve Kafka'yı en azından yaşam dünyalar İslam'da biraz yakınlaştıran bir unsur olarak geliyor. Böyle baktığımızda Kafka zaten yapıtı her şeyden önce o edebiyattaki 10.30'un edebiyatında gördüğümüz klasik bir unsurun bölünmesi üzerine kurulu yazar, anlatıcı ve kanlamalar arasındaki radikal bir kırılmayı anlatıyor. Özellikle anlatıcının konumunun aşırı kırılgan olduğu ve anlatıcının bir şekliyle yapıtla da daha farklı bir konum üstlendiği bir edebiyat yapma tarzını anlatıyor. Ve i̇ki cildör özden anlatılacak olursak içerikle ifade arasındaki temassızlığı dile getiriyor bu anlatı artık. Şimdi bu yüzden tam da metafor meselesine girecek olursak bu metafor ee, edebiyatta onu en çok sizleri sevk eden şeylerden bir tanesi. Sanırım Kafka yorumlarını bize e, en çok zorlayan şeylerden bir tanesi. Özellikle basit, hemen Kafka'yı yorumlamak Kafka aslında burada şunu söylüyor. Kafka aslında burada da şunu demek istiyor. Anlayıştan uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü Kafka'nın metnin arkasında yani metaforların açısından iyice olursak, demek istenilen aslında şu ya da sembolleri yok. Kafka'sına, Kafka eğer edebiyat e, buz don, e, buzla donmuş bir e, buz tutmuş görüntüsüyle vurulmuş bir çekiç farbesidir diyorsa burada aslında metafor yapmıyor. Tam da edebiyatın bu e, aşırı sert sorumlar bize yani kafkasına sarılmak istediğini ortaya koymak istediğini kendi ifadesiyle ortaya koyuyor ve bunun aslında arkasında duran şu ya da bu sembolik anlatımı saklanıyor. Zaten e, din artık modern felsefe ve en hakim temardan felsefe, temsil edilebilirlik temasını çoktan yitirmiş durumda. Temsil etme ve o temsiliyet üzerinden kendisini var etme tarzını ortadan kaldırmıştır. durumda. Zaten Benyemi'nin ve kapta arasında kurduğun birinci bir bu dil meselesi üzerinden yapacağız ki Sırp sanırım Benyemi üzerinden değil ki Çağdaş felsefenin bir filozofuna giderseniz bilin, dil meselesi bile bir prima filozofya ilk felsefeyen görmeye başlıyor. Ve bunun kafka ve deynin ilişkisi bağlamında daha özel uğrakları var. Şimdi bakıldığında bu kafka ve deynin üzerine gidilebilecek birkaç ana tema var. Dil meselesi, yasa, deneyim, çocukluk, modernlik, siyasi ilahe, teoloji, politik ya da, ben de konuların hepsini ayrı ayrı açmak mümkün. Ben bu açma meselesine girmeden sadece bazı temalara odaklanarak özellikle de gelenek ve modernlik meselesine odaklanarak devam etmek istiyorum. Ve bu bağlamda deneyim bahsine odaklanacağım. Şimdi e, Türkçe'ye de yayınlandı bunlardan bazıları. E, ben gibi e Frans Kafka, o ürünün 10. yılı için mednevi, böyle bir mekne var. İnanı şekilde Frans Kafka Çin Seddin inşası esasında e, ve Bir Yorga F yapıldı. yapıtı. İnanı şekilde kendisini ortaya koyuyor. Şimdi bir de benimle e, toplu yapıplarına baktığımızda bu toplu yapıplarda e, bu metinlerin arkasında yaklaşık 100 sayfalık bir diknot olduğunu görüyoruz. Bu 100 sayfada çeşitli mektuplaşmaları ve paslakları içeriyor. Bunlar oldukça zengin bir anlatılamıyor an. Şimdi bir delil bahsi üzerinde bir ara söz yapmak istiyorum. Bu ara söz şu. Benjamin'in özellikle de e, sosyologları, diye, Stallone'da çok fazla sosyolog var. ...en çok alıntılandığı e, deneyimle yaşantılar arasındaki fark meselesi. E, şimdi bu durup dururken beynin yapısıyla ortaya çıkmıyor. Beynin e, felsefe anlayışı olarak hep neo neokantçıya hocaların yanında e, yetişen ve bu neo neokantçılara e, tepki duyarak kendi felsefe anlayışını atılıştıran bir filozum ve en karşı kutabı da şu deneyim bahsettiklerinden yani deney dediğimiz bariz o neokaltıcı hocalarının iddiasında olduğu gibi nesneleştirilerek kavranabilir mi? birinci unsurlardan bir tanesi bu yani deneyim kavramıyla sağlam ve kesin bir bilginin özdeşleştirilemezliği üzerinden beni kendi konumuna götürmeye çalışıyor bu bariz açısından baktığımızda e, fenologların nefantçılara eleştirisiyle Benjamin'in ikisi de aynı gibi duruyor. Fakat şu noktada ayrılıyor. Benjamin'in üstün deneyim ve mesyenik deneyim olarak adlandırabileceğimiz ee, yani halde geldiği, dağ zaynı, dağ zaynı tarihselde girmeyen bir farklı deneyim kavramı ortaya koyuyor. Ve bu daha sonra o sosyologların daha çok anlattığı işte hikaye anlatısı deney yoksulluk gibi metinlerde ortaya çıkar. Artık modern yaşamda deney alanı parçalanmıştır ve bunun yerine şok yaşantıları ele girmiştir tezlerde ortaya atıldığı metinler karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu basit olabilirsa açarız sonrasında. 5 dakika oldum evet, ama biraz hızlı gideyim. Şimdi... ...birincisi... ...o zaman tezler şeklinde Benim gibi Kafka'da gördüğü birinci şey ortada e, Kafka'nın yasası... ...ya da Kafka'nın geleneksel anlatılır diyelim, var. Fakat bu gelenekte yasa yok. Yani yasasız gelenek yani Agaday'a karşı falan var. Yani öyle bir şey ki bir yandan gelenekten arttırılmış bir takım var ya da paraboller var. Fakat bu meseleler, paraboller artık kendisini geleneksel anlam değer sisteminden koparmış ve yasayla bağlantısını kesmiş durumda. Bu şekilde baktığımızda kafkada gelenek hastalanması söz konusu ...çok geleneksel gözüken, tamamen sanki ilahiyatla alınmış gibi gözüken birçok metinde bile e, ortada karşımıza çıkanı bir geleneğin rahatsızlanması meselesi. Yani zaten bu yüzden Benjamin Kafka'nın dünyasını parabol kelimesiyle anlatıyor. Parabol deyince klasik literatürde tabii literatür, alegorinin bir türü olarak anlıyoruz aynı zamanda kısa ve mesel anlamları da var. E, Kapka şunu söylüyor. Kapka da parabolin e, karakteristiği aslında yani deneyiminin iddiası kanal bir sırı olmaması. Tam tersine parabolin arkasında saklanan bir hakikat yok. Gelenek susmuş durumda. Geleneğin aktardıkları onun otoritesinin dışında kalanlardır artık. Kapka da e, olsa olsa sır sırrın ortadan kalkması olarak çıkıyor. Örütle yasada krize hakikatli çelişkiye. Gelenek diyse zaman gayr-mesulona ve entemilde ve de otötede değişilemez bir gönderi olarak çıkıyor. Gelenek, düzeltilemez ölçüde bozulmuş bir dünyadaki sessizliktir. Bu yüzden kapta da kapı varsa ki tam olarak burada referans verilmesi, kavmin ömür demek ne çok kısa bir mesevidir o kapkanın kavmi ya da yasamında. Kapta da bir kapı varsa kapı arkasında aslında bir şey gizlemiyor. Kapıların hepsi boşa çıkıyor ve kar örneğin ulaşamaz. Ulaşılamayacak olana. Hiçbir zahıda ulaşamaz. Hep o kendisi içemez olan kapılara. Ve katkıda hakikatin olmaması, alegorinin de belirli bir hakikatin herhangi bile hakikatin yokluğu alegorisiyle okunur. Yani eğer e, bir şekilde inançtan bahsedeceksek ya da o hakikatin olmadığından bahsedeceksek hakikatsizlik bile kendisini bir parabol olarak ortaya koymakta. Benim şunu söylüyor, ofislerin, küf kokulu, okuluk, Kürt'ün, Doşogulu'nun dünyası, Kafka'nın dünyasıdır. Ve her zaman o baba, Kürt'ün babası Kafka'nın her ile bürokratik dünya neredeyse özleşmiştir Kafka'da. Baba hem suçlu hem de cezalandıran bir iki bürokrasi olarak çıkar, tıpkı bürokrasi gibi. Yani Kafka, Kürt'ünç valdi ile baştan çıkmamıştır. Demin Hocam Otisiyelistan bahsetti artık kalkta da sirenler susmuştur ve sirenler için en beter silah suskunluklarıdır. Suskunlukları o kadar beter silahlardır ki en ağır sessizliklerle konuşur. Ve bu puanda sirenlerin suskunluğu bize sessizlikleriyle konuşan paraboliler olarak gelir. Yani sorulara yanıt vermeyi bilmeyen bir sınav geçmiştir. İnsanın en iyi anlayacak olan hocam olacak geçen yılın yaptığı derslerde bu temayı yani parabolilerin hakikatine inanmıyorsanız da kendinize inatsızlığın parabolüyle karşı karşıya yapıyorsunuz. Bu yüzden bahsettiğimiz şey halkının e, dünyası özellikle biraz da hukuk meselesine girecek olursak davam etkine ya da şatoya girecek olursak hukuk devleti de dahil olmak üzere yurttaş e, sürekli olarak devlet tarafından ilk günah gibi, ilk günahı suçunu ifşa için kapıda duran bir şeymiş. Ve böylelikle kaptanın dünyasında <gülüyor> kurulmuş kapının rasyonelleşmiş şiddetinin ifşası yani yine bir kaptı orada o kurulmuş kapının rasyonelleşmiş şiddeti içinde bir e, liberal çıkış noktası aramıyor. Tam tersine kurulmuş kapının o düzeni şiddetin ifşası olarak karşılaşır. Böylelikle yasanın parabolu olarak kapı, yasa ve felaket arasındaki işin kendisinden bahsetmemizin yani özetle söyleyecek olursak yasa aşk, yasa aşkındır, görlüktedir, içi boştur ve anlamsızdır. Böyle baktığımızda Kafka artık e, yasaya karşı bir de görev çağrımız. Yani kurtuluş belki e, vardır ama bu çağrı bize gelemez. Şöyle tam bir dakika kalmışma eee süreli anlamak açısından Yasasız gelenek fikri diyelim, yani benim bu okumamın özü, biraz daha açabiliriz, özellikle modern tabi ve bağlamında buraya tekrar edilir. Yasasız gelenek fikri Kafka parabolilerini en açık bir şekilde ortaya koyan ifade Kafka metni kendisini mite dönüşen yasanın mitini kırmak için kapının zorlanmasıdır. Ben final bir kapanış sözlerini Gershon Söner ve Kafka'dan birer ile yapacağım bu bağlamda. Gerson Şönen diyor ki, artık anlamı olmayan bir yasa hayatın kendisidir. Kalka da ona, yani kapalı diyalogda aslında şunu söylüyor, böyle bir dünyada şüphesiz diyor, İmit dediğimiz şey, kurtuluş dediğimizi sonsuzdur ama bu sonsuz ümit bizim için değilmiş. Dilediğiniz için teşekkür ederim. teşekkür ediyorum Zafan kardeşi ee, kendisi şekilde bu kadar olduğu